Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Atsoy, Derya Tolgay ve Alp Orç. Selamlar Dünya Miras Adalar programından herkese. Ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksoy. Teknik Masada Selahattin Çolak'la beraberiz. Bugün destekçimiz var Ersin P.A. Bugün zor bir konuyu konuşacağız. Ee, i̇nsanlarla hayvanlar arasında kopan bağları, atlarımız üzerinden konuşacağız. Diğer taraftan da kamu kurumları ile hayvan ilişkilerinde insani olmaktan çıkmış bir durum da var. Şimdi emekçi rolünü kaybeden canlıların akibetini, sermayenin bu mekanları yeniden örgütlemesi ve enerji üretiminin bu aşırı artışı ile e, hayvanlarla ilişkimizin nerelere geldiğini e, konuşacağız. E, ama öncelikle ne oldu? E, Kısacık anlatmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi Büyük Adada ruam hastalığından e, ölen 81 at gömülmüştü. Fakat e, yok ölen değil aslında. Pardon. Yani i̇tlaf edilen at, ama sonuçta ruamla teşhis edildi. Evet. Ee, evet. Ben zamanımız az diye çok kestirmeden girdim. Sen açıkları kapat lütfen. Ama sonuçta bugün e, 107 at itlaf edilmiş diyor. Gün gün ekleniyor. Fakat biraz da e, muğlaklık var çünkü şeffaflık yok ama valilik bu olaydan sonra 3 ay süreyle adalarda dolaşımı durdurdu ve karantina ilan etti şimdi nasıl başladığı da kısacık anlatmamız lazım bunun içinde sevgili Emre'nin Emre, Emre Yalçın'ın konuğumuz da olmuştu önemli notları var Oradan, kendisi. Evet. aslında bu konuda sosyal mecalarda çok sayıda kampanyalar şu anda yapılıyor evet. çok sayıda yazılar yazılıyor yani çok ciddi bir ee, çok acı çok üzücü bir e, durumla karşı karşıyayız Yani 107 sayısı 107'yi bulmuş bir evet. atın Atların aslında bir bulaşıcı hastalığa kapılarak ölmeleri gibi bir durumla karşı karşıyayız Yani Hı -hı. bunu insan üzerinden düşünecek olsak evet. korkunç bir durum olurdu Bulaşıcı bir hastalık bu ee, Can Evet yani bunlar can, can bizi, Atlar bizim canlarımız ve niye böyle bir, bir kere bir rakama ulaşıyoruz Niye bu kadar evet. çok at Hı -hı birdenbire böyle teşhis edilip ölü, öldü. Niye bu salgın evet. oldu değil mi burada? Neden böyle bir şeyle ortaya birazdan bir veteriner bağlanacağız. bağlanacağız. Evet. Ama bunun arka planında işte aslında Hı -hı. adalarda üst üste gele gele yıllardır bir ihmalkarlık evet. hem kamu kurumları tarafından e, yapılması gerekenlerin Hı -hı. yapılmadığı bir ile karşı karşılaşıyor. Evet, karşı kronolojik ve, olarak da anlatıyor. zaten ben de buradan o kronolojik şeyi e, özetleyeyim hemen. Şimdi 1930'larda Atatürk'ün emriyle adalara araç girişi yasaklanıyor. 1980'li yıllarda tam bu inşaat furyasının başladığı dönem yani ANAP Belediye Başkanı'na e, denk geliyor. Faytonlar yerine otobüs ve minibüs seferleri koymayı öneriyor. Motorlu. Evet motorlu da başka bir şey yok o zaman çünkü henüz daha enerji buralarda. Çünkü esas amaç tepelerde zor ulaşılan arsalara değer katmak ve inşaata açmak. Şimdi motorizasyon yanları hep oldu ama adalarda adalarını savunanlara karşı taktikler geliştirdiler. Böyle bir iki şey oldu karşılıklı. AKP dönemi yani iktidarı döneminde ise bu elektrikli faytona dönüştü. Hatta teleferik adalar arası köprü hayalleri kuruldu. AKP o dönem biraz kurmaz, kurnaz bir arka plan geliştirerek Adalar Belediyesi'nin yetkilerini yetkilerini kaldırıp fayton ve faytoncular üzerindeki denetimi sessiz sedasız ortadan kaldırdı. Aslında çünkü Adalar Belediyesi ruhsat vermek ehliyet vermek evet. filan gibi bir sürü yetkiye sahipti. İşte 80'li yıllarda Emre de bunu anlatıyor. Ha, evet. Böylece başıbozukluk Burada başlıyor belediyenin karantina yeri varken bu yer kapatılıyor karantina yerinde çünkü adalara giren atların sağlık kontrolleri yapılıyor ve bir süre burada tutuluyorlar bu son salgın ortamı bu stratejinin ürünü esasında ve daha sonra sürücü ehliyetleri ee, ...ön koşulu da kaldırılıyor faytonlardan. Yani böyle kasıtlı olarak başı bozukluk ve denetimsizlik ortamı yaratılmış oluyor. Sonraki süreçte haklı olarak hayvanseverlerin itirazları başlıyor. Bu noktada hem yerel belediye hem İBB... ...yani bu rezil koşulları yaratanlar başkalarıymış gibi... ...bunun üstüne atlayıp en üç noktada faytonları kaldırılıma e, götürüyorlar işi. Evet Esras, yani sonunda ilk... yani sanki böyle faytonlar kaldırılsın gibi bir noktaya ulaşmak cesine yani atlara karşı sorumluluğumuzu bu faytonculuk işinin doğru dürüst yapılması, in, insan hakları, hayvan haklarını gözeterek yani aslında bütün kurallar, mekanizmalar işte yani var, hepsi düşünülmüş. Var. Yasalarda da tanımlı. Hepsi tanımlanmış. Bunların hiçbiri yerine getirilmiyor ve mevcut yapılanlarda Adalar Belediyesi'nin elinden alınıyor. Emre'nin anlattığı süreç evet. bu. Aslında bunu biz Facebook'a da koyacağız. Koyalım. Sosyal mecralarımızdan takip edebilirsiniz ama ilk bunu Kadir Topbaş söylüyor zaten. Ama İmamoğlu da Selefi'ni takip ediyor. Yerel yönetimlerin ihmali şüphe götürmez sorunları kendileri oluşturdukları da belli. Sorumluların her şey normalmiş, sorunlar da gökten böyle inmiş gibi davranmaları, gerçekçi ve sağlam çözümler. Üretmedikleri bir durum var şu anda adalarda. İmamoğlu da açıklamalarını faytonlar üzerinden zaten yaparken oldukça nesle, e, ya, e, yani yaptı. İçeride seninle de konuştuk. Canlar üzerinden neler yapılması gerektiğini söylemedi değil mi Asu? Evet yani e, şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti aslında. İşte İspark kuruldu. Atların işte sağlıklarının kontrolü, işte ahırların temiz tutulması, işte faytonların nasıl çalışacaklarının belirlenmesi falan işte yıllar içinde bu Emre'nin de anlattığı süreç boyunca bütün bu önlemler doğru dürüst ele alınmayınca ortaya böyle bir Kaotik aslında e, piyasa mekanizmasının tamamen diktası altında evet. gelişen böyle tamamen kar amaçlı hı hı. para kazanmaya evet. yönelmiş bir e, şey ortamı çıktı. Yani hani taksiler bile İstanbul'da düzenleniyor onların kuralları var taksi ehliyetini herkes elde edemiyor gibi. E, yani bu alanda düzenlenmesi gereken bir alan iken hı hı. düzenlenmeyince ortaya böyle bir durum çıktı. Şimdi bu durumun nihayetinde de işte böyle bir hastalıkla karşı karşıyayız ve evet. e, çok acı bir durum bu ve bunun üzerine de faytonları kaldırmak gibi böyle bir mantık yürütülüyor. Oysaki bizim beklediğimiz hayır atları sağlığına kavuşturmak bir an evvel evet. atların sağlığına kavuşacak bir e, düzenleme'nin ve şartların yaratılması. <gülüyor> bu bağlamda da işte aslında bir evet. sürü kampanya başlamış durumda. Evet sen kısacık evet. o şey Adalı STK'ların ve e, sivil evet. inisiyatifin evet. şeyinden söylerken, söylersen bekliyormuş bizi tamam. bağlanmış. Evet. Ee, Şimdi e, evet e, Adalı sivil toplumdan kamuoyuna duyuru diye bir e, basın bülteni paylaşıldı. Burada da e, aslında tam da bu konuştuğumuz konular e, böyle bir analiz edildikten sonra aslında bütüncül adaların korunması gereken ee, bir e, hem atlarıyla, faytonuyla, e, kültürel doğal mirasıyla bütüncül bir şekilde bir ulaşım planına hı hı. kavuşması gerektiği anlatılıyor. Ulaşım çalıştayının sonuçlarının acilen çalıştırılması gerektiği anlatılıyor. Fakat tabii burada şimdi önümüzde atların sağlığına kavuşturulması gibi çok acil bir konu var. Bu nasıl sağlanacak? Bu atları e, şeylere kapatarak e, karantinaya almak... Evet bir gerçekten çözüm olmadığını herkes söylüyor evet. artık çünkü atlarda ayaklarında şişmeler Kapalı meydana geliyor için dağların aykırı hareketsizlik evet. çünkü evet Ve... karantin altında atlar ölmesin diye evet. bir başka kampanya var bir üçüncü kampanya ya da bir açıklama Hı -hı. adalı faytoncuların kendisinden geldi 133 evet. faytoncu bir bildiri bir açıklama Hı -hı. yaptılar. Ee, öbür taraftan tabii hayvanseverler, e, İBB'nin önünde toplanan hayvanseverler, hı hı. E, onların da atlarla ilgili çok önemli endişeleri var. Aslında onlar da tabii ki atların evet. sağlığa kavuşturulmasını istiyorlar. Fakat bazı noktalarda da tabii e, ayrılıklar var. Şimdi bu görüş ayrılıklarının nasıl atlar sağlığına kavuşacak, nasıl olacak bu iş meselesinin biraz daha sakin bu ulaşım çalıştayı bağlamında, hı hı. belki ikincisi bağlamında. Tekrar konuşulması gerekiyor ama şu anda önceliğimiz bu sağlık evet. meselesi. Bir de Change.org bu... var onu şimdi mi söyleyelim evet, yoksa işte, sonra mı? İşte bu Change.org'daki karantina. Evet. Altında atlar ölmesin <gülüyor> Öl, e, ö, karantina atları öldürmesin. Evet ve çok az imza var 2500'e dahi gelmemiş durumda atların canları için bir şeyler yapmak istiyorsak hiç olmazsa şu change orca bir imza verelim diye burada duyuralım. Şimdi diğer hatta e, bağlandı veteriner e, dostumuz at hekimi Dok Dok Doktor Fikret Memişoğlu. Fikret Bey bizi duyuyor musunuz? Evet duyabiliyorum. Ee, evet. Hoş geldiniz. Yetişemediniz buraya ama olsun biz size bağlandık. Ee, şimdi hemen e, isterseniz bir karantinayı e, tanımlasak mı? E, evet, karantina. Şimdi karantina anlamak ne demek yani Hı -hı. atlar için? Evet. ben yani şöyle karantina e, şartlarının iyileştirilmesi söz konusu. Aslında karantina uygulaması bu hastalık için e, olmazsa olmaz bir şey. Ama mutlaka hayvanın ihtiyaçlarını e, göze alıp karantina şartlarının iyileştirilmesi lazım. Karantina alanına giriş çıkışlar tabii ki kapatılmalı. Ama karantina alanının atın e, özgürce dolaşabileceği, hareket sistemin aktif tutabileceği şekilde e, düzenlenmiş olması gerekiyor. E, sanırım esas e, problem buradan kaynaklanıyor. Yani aslında tehlikeli olan şey karantina değil, karantina koşullarının e, at bakımına, Atın e, sağlık ihtiyaçlarına uygun olmayışından kaynaklanıyor. Adalarda olmayışı verirken. yani değil mi? 1600 atın olduğu yerde veteriner yok, karantina yok, padok yok. İnanılır <gülüyor> gibi değil herhalde değil mi? Buna ne diyorsunuz? Zaten bir adalarda, adalarda e, ahırların normal e, koşulları bile e, bu şekilde aktif çalışan atların bakımına e, çok uygun değil. Maalesef yıllardır bu böyle. Evet. E, zaten hastalığın hızlı bir şekilde e, yayılmasının en büyük sebeplerinden biri de bu sanırım. Bu da konuşacağımız konulardan biri. E, dip dibe e, havasız ahırlarda e, uygun olmayan koşullarda atlar bir, birlikte yaşadıkları için bir hastalığın e, olağandan çok daha hızlı e, yayılmış olması söz konusu. Evet, ya ahırlarda atlar ve e, yani hakikaten böyle bir şey padok alanları falan gezecek alanları yok. Ahırlarda çok küçük. Dolayısıyla bu hastalık. Bu harılarda kolay mı bulaşıcı bir hale geliyor? Nasıl oluyor? Bu hastalığın bulaşıcılık şeyi nedir? Ee, şöyle bu hastalık e, hem hayvandan hayvana hem e, hayvandan insanlara bulaşabilen zoonoz dediğimiz bir hastalık. E, temel bulaşım yolu e, atların bu hastalıkta burun akıntıları, göz akıntıları ve derilerinde e, oluşan lezyonlardan akan irinli akıntılar e, bir şekilde karşı tarafa bulaşmasıyla yani bu e, Direkt temasla olabilir. Hasta bir ata dokunduktan sonra o elinizi ağza, buruna ya da deride bütünlüğü bozulmuş herhangi bir deri yapısı. Yani yaralar, diğer deri problemlerinde deriye değdiği zaman da bulaşma olabilir. Hayvandan hayvana da bu şekilde. Ağız ve burun yoluyla vücuda giriyor. Sudan ee, geçiyor mesela içtikleri? Sudan geçebilir, evet. Hmm. Ee, o ifrazatla bulaşık olan su... Yem aynı şekilde ya da otlar hmm. e, bir çayırda dolaşan atın akıttığı o burun akıntılarını diğer başka bir at orada ot ararken ya da otlarken hmm. yine solunum yoluyla ya da ağza aldığı anda mukoza dediğimiz <gülüyor> burun ve e, ağız yapılarından o İki taraftaki yapılardan alabiliyoruz. Peki Fikret Bey ot demişken şöyle şimdi bu olay buku bulduğunda yani beni mesela arkadaşlarım falan annem falan aradı çok endişeli olarak çünkü biz adada otları yiyoruz. Toplayıp yani otla besleniyoruz biz etle beslenmiyoruz adada hı hı. genellikle ve aman kızım işte şöyle böyle Ot otları yemeye şey filan şimdi o zaman İnsanlara geçiyor insanlar mu? için bu durum nedir bu otlardan yani yıkansa da yer yenmesi ayrıca da yani bu o zaman bir de hiçbir veri var mı elinizde insanlara e, geçmiş, adada şu kişide ruham oldu veya şuralarda bu kadar Türkiye'de ruham olmuş kişi var gibi bir... Bu son salgımla alakalı e, bilgim yok ama daha önce özellikle e, veteriner hekimlerde yani mesleki Hı -hı. E, olarak hastalığın rapor edildiği biliniyor. Ama sayı olarak bir bilgim yok. E, annenizin endişesine gelirsek bu çok yersiz bir endişe değil aslında. E, az önce söylediğim gibi yani... E, Akıntılarla bulaşmış bir otu e, siz sadece suda yıkayarak e, tükettiğinizde, taze bir şekilde tükettiğinizde maalesef hastalığa yakalanma riskiniz var. E, ancak bu hastalıkla ilgili e, çok tehlikeli olmayan kısım şu, etken çok dirençli bir etken değil. Isıya e, karşı dirençli, e, basit e, dezenfektanlara karşı dirençli, yani gıdaları <gülüyor> temizleyebileceğimiz sirke ya da bazı bu daha düzeneklemelerle bu şeyden kurtulmak mümkün ama tabii ki bu da yani bir kimyasalla yıkanmış bir şeyi de yemek çok istemeyiz muhtemelen. Evet, o yüzden zaten kimyasal şey otları biz kimyasal olmadığı için doğal yöntemle yiyoruz. Evet, evet, <gülüyor> evet, evet, evet. Peki yani o, o yüzden ona bulaşık Peki. bir e, otu yediğimizde ya da elleyip yine ağzımıza, yüzümüze sürdüğümüzde elimizi ama bu, bu yani e, bunun bir süresi var herhalde değil mi? Bu çok tazeyken olacak evet. bir şey yani. 10 yani gün duran bir şey için Mikrobon geçerli mi? mi? şey süresi nedir? Ne denir Yayınla ona? süresi. Evet. Şöyle doğada canlı kalma e, süresi dediğim gibi çok dayanıklı bir şey değil. Hı. Ama e, haftalarca canlı kalabiliyor uygun şartlarda. Bu mikro e, aerobik dediğimiz yani oksijene ihtiyacı olan bir şey. E, o yüzden yüzeyde ve... Uygun sıcaklık ve nemi tuttuğu sürece haftalarca canlı kalabiliyor. Tek toprakta başına toprakta ve... kalabiliyor mu peki bu? Evet evet. Yani gıdaların Hı -hı. otların üzerinde ve toprakta yerdeki dışkı ya da işte diğer akıntılarda barınabiliyor. Peki bu hastalığı teşhis etmek önden yani mümkün değil mi? Yani şeyler atlara bakan insanlar... Ee, hemen bunu önden görüp e, önlemleri alacak bilgiye sahip değiller mi? Seyisler değil mi? Evet. Her gün onlarla beraber. Evet. Onlar da tehdit altında çünkü. Tabii. Bu maalesef çok mümkün değil. Ee, sebebi de şu e, hastalığın semptomları çok spesifik semptomlar değil. Yani herhangi bir e, solunum yolu hastalığıyla çok rahat karışabilecek özellikle başlangıç aşamasında. Nedir bu? Ateş. Yani iştahsızlık yapar, durgunluk yapar, biraz burun akıntısı yapar, göz akıntısı. Bunlar her solunum yolu probleminde görülecek şeyler ve açıkçası zaten bu lezyonları görmeye başladığınız zaman bu semptomları görmeye başladığınız zaman iş işten geçiyor zaten artık hmm. e, koruma aşamasını geçmiş oluyoruz hastalıkla mücadele aşamasına hmm. girmek zorunda kalıyoruz ama hmm. adalarda hmm. bu hastalık çok uzun zamandır bir görüldüğü için e, oradaki insanların en azından bir burun akıntısı ya da bir halsizlik olduğu durumda e, direkt bu hastalıktan şüphelenip gerekli önlemleri aldırması gerekiyor ki diğer hayvanlarına sıçramasın, kendi bu hastalığa maruz kalmasın. Ama Hı -hı. şu anda feci bir durum var. Bütün atlar kapalı olarak evet. ahırlarda tutuluyor. Yani yani o küçücük evet, yerlerde duruyorlar. soluyorlar. Yani Yani diğer evet. e, hani karantina dediğimiz şey nedir? İnsanda da öyle. Sağlıklı ile sağlıksızı ayırırsınız. Belli süre sonra da e, gerekeni yapar. E, birleştirirsiniz. E, atların hepsini aynı yere koymuş e, durumda şu anda. Yani bu korkunç bir şey değil mi? Yani resmen hepsinin e, hastalığı alması demek o küçücük mekanda anlattıklarınızdan. Onu anladık biz. Evet yani endişeniz yersiz değil. Ee, ancak şöyle bir şey var. Normal şartlarda karantinaya alınmış olan atların e, zaten hepsinin test edilmiş ve karantinadakilerin artık pozitif olmayan yani hastalığı taşımayan hayvanlar olması öngörülüyor. Ama e, az önce konuştuğumuz şeyler yani toprakta hala ya da o bölgede hala bu mikrop olup Yine hayvanlar tekrar hastalanabilir Yine en başa dönüyoruz Karantina şartlarının e, iyileştirilmesi Bu durumu en e kolay kılacaklar atlar için. Ama şu an için yani şu an için olması gerekenler ne? Bize onun tavsiyelerini verir misiniz? İşte atların ayakları şişiyor. Hareketsizlikten değil mi? Asu? Evet, yani evet. bütün bunlar adalar. Biz ya adalarda yaşıyoruz ve her şeyi bir fiil görüyoruz. İçindeyiz ve bizlerden hiç kimseden görüş de alınmıyor. Bu eksik bilgilerle bir bilgisizliklerle kararlar alınıyor. Gerçekten çok üzüntülü yani bugün çok üzgünüz biz. Evet, çok çok da haklısınız. Ee, bu durumda hani ilk olarak yapılabilecek şey sadece o alanın biraz genişletilmesi ve en azından işte bu e, ayakları şişiyor dediğiniz atların hareketsizlikten oluyor buna dolaşım yeteri kadar karşılanmadığı için. En azından günde 25-30 dakika yürüyebilecek şekilde, yani bu çok uzun mesafeler yürümelerine gerek yok. Ee, mesela ayrı ayrı ahırlar şeklinde bir düzen olsa 4 metreye 4 metre 16 metre kare içinde bile at kendini birazcık, hareket edip o dolaşımını sağlayabilir. Ama sanırım e, ben daha önce de adalarda gördüğüm sistem hep bağlama e, sistemiyle ahırlar e, idare ediliyor. Yani atlar bağlı bir şekilde duruyor. E, çalışmaya da çıkmadıkları için e, şu anki koşullarda anladığım kadarıyla maalesef dolaşım problemleri e, şekilleniyor. Ve bu evet. bağışıklıklarını da düşürecektir zaman içinde. Evet, şimdi siz demin test edilmiş olmaları ee, şartıyla karantina alanına alınırlar dediniz değil mi? Yani sağlıklı atları test ederek bir testten geçerek evet. ayırıyorsunuz. Bir Hı -hı. E, başka bir alana alıyorsunuz. Hı -hı. Bir kere öyle tamam. bir alan yok adalarda. Yani e, dolayısıyla yani bu ne anlama geliyor? Bu aslında e, diğer atları da neredeyse evet. hani ölüme mahkum hastalık bulaşacak gibi bir sonuç çıkıyor. Gerçi atlarda bu testlerin yapılmış olduğunu biz şimdi hı hı. duyuyoruz. Şeyler takılmış, çipler, Takım, çipler galiba evet. takılmış. Evet. Ve... Bir, de, bir de sen özür dilerim Asu bitirdin mi? Önemli bir konu var. İstenirse... Bugün belli alan çitlerle, plastik çitlerle çevrilip bir uygun yani akut probleme çözüm üretmek için padok alanı oluşturabilir. Yani yetkililerin direkt bunu yapması lazım. Evet. Yani Ekrem İmamoğlu 35 tane fayton kalsın kararından önce onların canlarını koruyup ben şu hayvanları bir kurtarayım onun için bir şey yapalım demesi lazım. Ya gerçekten çok üzgün ve kızgın olduğum için sesimi de kontrol edemedim özür dilerim. Evet. Evet, yani şimdi e, bu testlerin yapılmış olduğunu anlıyoruz. Böyle bir bilgi karışıklığı da var bu konuda. Yani bu süreçler şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. Hatta e, işte bir takım kanal analizleri yapılıyor. Bunlar nasıl yapılıyor, İşte kaç kere yapılıyor, ne oluyor? O sırada sahipleri yanında bulunabiliyor mu, bulunamıyor mu? Sonuçlar neden bu ad sahiplerine verilmiyor? gibi böyle. Bu, bunları neden şeffaf yapamıyor bu sistem? Bu konuda sizin bir tespitiniz var mı? Aslında şöyle. Yani bir atın hasta olarak nitelendirilmesini nitelendirilmeden önce iki defa e, kan alınıyor. İlk önce bütün atlar taranıyor kan alınıp. E, Ankara'daki merkez laboratuvara gönderilip burada şüpheli olanlardan tekrar kan alınıyor. Aynı laboratuvarda ikinci kez test ediliyor ve yine şüpheli olanlar bu sefer Malley'in testi dediğimiz enjeksiyonla yapılan bir e, alerjik test var. Bu testin Üçüncü testin sonuçlarında hala pozitif e, çıkan atlar itilaf ediliyor maalesef. Bu ne ee, kadar sürüyor? bu Bütün bu testler Ankara'ya yolla getir filan falan. E, test süreçlerini çok ezbere bilmiyorum açıkçası. Yani yani ama, to, ama çok uzun süreler değildir. Yani bu serolojik testler örnekler bir araya toplandığı zaman çok uzun zaman alan, alan testler değildirler. Yani bu, süreç yani hani bu süreç içinde atları ne koşullarda tutmak lazım? Yani diyelim ki bir hafta sürdü. Bu hastalık bir hafta içinde bir attan beş ata geçer mi? Yani bunun geçme şeyi nedir hızı? Ha bir de bir soru daha üzerine. Geçmesinin yanında burada kapalı tutulan atlar ne kadar süreyle kapalı kal kalırsa yani başka şekilde bir itlaf şey Çünkü evet. hareketsiz at. Biz insan gibi düşünmememiz lazım. At bu ya. Doğada olması gerekiyor Koşması gerekiyor Hani bunlar orada kapalı ne kadar sürede kalır Ve sonra da ölebilirler Yani bunun için çok e, Net bir zaman Söylemek çok mümkün değil ama ne kadar kısa sürede e, Atları hareket edebilir Hale daha temiz hava alabilir Halde e, o hale getirebilirsek e, O kadar iyi Ama hani 3 hafta 4 hafta Şurada e, ahırda durursa ölür Gibi bir şey söylemek mümkün değil ama Kapalı kaldıkları her süre e, atların hem dolaşım sistemini etkiliyor hem e, hastalığın bulaşma riskini artırıyor atlar, attan ata hem de e, bağışıklığı demin de söylediğim gibi olumsuz etkiliyor o yüzden bir an önce bu karantina şartlarının ya, sizin de e, dediğiniz gibi çok basit evet. bir şekilde iyileştirilmesi evet. mümkün Fikret Bey e, maalesef süremiz bitmiş e, yani olmadı bu biliyoruz ama yapacak bir şey yok yani son söz olarak ee, sizin yani karantina hı. koşullarının düzenlenmesi, düzenlenmesi düzeltilmesi dediniz yani aslında bu sağlıklı atları derhal ayırmaktan bahsediyorsunuz değil mi? Evet ama şu anda tamam. öngörülen ön şey şu biz şunu öyle kabul etmemiz gerekiyor şu an bütün atların test edildiğini varsayıp e, ki öyledir e, karantinadaki atların hepsinin sağlıklı olduğu tamam. e, ol, kabul edilmeli. Ama şu an sağlık durumunu korumak için de az önce konuştuğumuz önlemlerin alınması gerekiyor. Tamam çok teşekkürler. teşekkürler. Konuğumuz Fikret Memiş oldu. Maalesef ederim. süremizi yetiştiremedik ama her şeyi biliyoruz diye iddia ediyoruz. Ve işte tam da şiddetin burada başladığı zamanda ne olur hayvanlarla ilişkilerimizi gözden geçirelim. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Üzere, kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuklu